Avrupa Medyası'ndan yorum ver. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa ne konuşuyormuş bakalım. Avrupa ne konuşuyor? Eurotopix bültenlerinden bugün 3 ülkeye götüreceğim sizi. Oradan seçtiğim yorumlarla, haberlerle. Danimarka, Belarus ve Britanya'ya gideceğiz. Danimarka ile başlayalım. Danimarka'da e, ilginç, e, pek rastlanmayan e, bir olay oluyor şu günlerde. E, Göç ve Uyum Bakanı ile ilgili soruşturmalar ve onun hakkında verilen kararlar var. Danimarka parlamentosu önümüzdeki günlerde e, bu, bu eski bakan şimdi de e, parlamentoda vekil, milletvekili milletvekilliğini düşürmeyi oylayacak. E, bu bizim Türkiye'de de zaman zaman karşılaştığımız bir durum. E, Danimarka'da çok nadiren oluyor. E, hem bu sıklık açısından hem de sebep açısından Türkiye'den oldukça farklı. E, eski Göç ve Uyum Bakanı Inga Stoyberg, görevi kötüye kullanma suçundan e, Türkiye'deki Yüce Divanı'nın benzeri bir özel mahkeme tarafından 60 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu hapis cezasının nedeni ise, e, Soyberg'in 2016 yılında bakanken e, 23 e, mülteci çifti ayırmış olmak, e, bu çiftlerde kadını ve erkeği farklı mülteci kamplarına göndermiş olmak. Bunun sebebi de kadınlar 18 e, yaş altında olduğu için, işte bunlar evlenemez. Bunlar çift değil deyip bunları ayırıyor ve işte kadının 18 yaşından küçük olduğu çiftlerde her ikisini kadın ve erkeği farklı kamplara gönderiyor ve böylece aileyi ayırmış oluyor. Buna ilişkin olarak Yüce Divan bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna karar verdi ve buradaki 26 yargıçtan 25'i bu yönde oy kullandı. Ve bu hani ciddi ve ağır bir e, karar, net bir karar olarak da e, değerlendiriliyor. E, ve 60 gün hapis cezası, üstelik bu hapis cezasını da ertelemediler. Ancak Danimarka'da 6 ayın altında olduğu zaman hapis cezası, işte cezaevine gitmiyorsunuz, elektronik takip uygulanıyor. Bu şekilde bir e, e, e, süreci olacak e, Danimarka'da eski göç ve uyum bakanı Inga Soybelgin. E, Stoyberg e, bu şeye karşı karar karşısında çok çok şaşırdım. Bence bugün kaybeden sadece ben değilim. Danimarka, Danimarka değerleri kaybetti e, de, dedi. E, buna ilişkin olarak Politiken gazetesinde bir yorum e, yayınlanmış. Yorumda şöyle deniyor, Stoyberg... Kaybedenin Danimarka değerleri olduğunu söyledi. Durum daha yanlış ifade edilemezdi. Danimarka değerleri kazanandır. Hukukun üstünlüğünü temel alan değerlerdir bunlar. Hiç kimsenin bir bakanın bile hukukun üstünde olmadığını söyler ve bakanları iktidarlarını nasıl kullandıkları konusunda sorumlu tutar, onlardan hesap sorar ve diye Danimarka medyasının tamamında bu bu karar alkışlanıyor. Eee genel bir fikir birliği var diyebiliriz. Bakan e, genel olarak Danimarka'daki yasaları göç konusundaki yasaları sertleştirmekle e, ünlü, sertleştirmesiyle ünlü. yaklaşık 110 düzenleme geçirmiş bu konuda. Bunlardan en e, işte tepki çekeni e, ses getireni de e, gelen mültecilerin zinet eşyalarını el konulabiliyor. Ki bu zine eşyaları işte Danimarka'da sizin bakımınız için, masraflarınız için kullanılacak diyerek e, el konulabileceği şekilde bir düzenlemeyi de geçirmiş bir bakan bu. Dediğim gibi e, şimdi e, bu ceza çıktıktan sonra e, parlamentoda vekilliğinin düşürülmesi e, oylanacak. Yolent e, Post'ın gazetesinden bir yorum aktarayım e, bu konuda da. E, ee, bu durum Stoyberg'in parlamentoda kalmaya layık olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Haysiyet bir anlam ifade ediyorsa Stoyberg'in meclisteki koruyacağını düşünmek çok güç demiş. Ee, büyük ölçüde de e, şey vekilliğinin de düşüleceği tahmin ediliyor. Evet yani biraz önce şeyi söyledin. Bütün medyanın da bu... Bakan hakkında eski bakan hakkında e, yanlış düşündüğünü söylediğini e, belirtin ki haklılar herhalde çok haklılar yani. Fakat e, bu aynı zamanda senin söylediğin 110'da ayrı düzenleme yapılmış. Yani göçmenlerin ve insanların temel haklarını ayaklar altına alan o sıralarda medya ve diğer meclisteki insanlar ne yapıyorlarmış onu da merak etmiyor değil insan yani niye susmuşlar. Kesinlikle. Denimarka'yı sizinle şey konusunda da konuşmuştuk. İşte adalardan ulaşımı çok zor olan adalardan birisine mültecileri göndermek ama sonra ondan vazgeçildi. Ama şimdi işte Afrika'da bazı ülkeleri tırnak içinde taşeron olarak tutup mülteciler gelmeden onları orada tutmak. Yani hiç ülkeye bile almamak işte o süreçleri, başvurularını. Onlar o ülkedeyken gerçekleştirmiş gibi uygulamalar da gündemde bu ikinci söylediğimle e, ilgili süreç devam ediliyor ediyor yapılacak gibi görünüyor. Dolayısıyla evet çok enteresan yani bir yandan e, mültecilere karşı bu politika devam ettiriliyor ama bir yandan da işte eski bir bakan'a hapis cezası veriyorlar ve onu ertelemiyorlar, elektronik takibe maruz bırakıyorlar ve kilitini düşürüyorlar. Gerçekten enteresan bir tablo benim açımdan da. Evet, Kral Çıplak diyen e, Andersen'in Danimarkalıydı değil mi? Onu, yani, bir çocuk fark ediyor bir tek gerçeği. Evet, evet. Bu e, bu, buradan Belarus'a geçelim. E, Belarus'ta e, seçimlerden önce, 2020'deki seçimlerden önce e, konuşmuştuk. E, Luka Şenka'ya karşı e, üç, e, üç kişi Muhalif olarak e, Cumhurbaşkanı adayı olarak e, sivriliyordu. Bunlardan bir tanesi Sergei Tikhanovski'ydi. E, maalesef e, tüm bu süreci takip ettiğimiz gibi işte Lukashenko Cumhurbaşkanı oldu. Tüm o insanlar hapse atıldı. Ve şimdi de yavaş yavaş yargılamaların sonuçları çıkıyor. Sergey Tikhanovski'ye 18 yıl hapis cezası verildi. E, evet. Pardon. Buyurun. Bu da inanılmaz yani hakikaten. 18 yıl neden Protest olarak katıldığı için? Kargaşa evet. çıkarmak. Kargaşa evet. çıkarmak. Evet, evet. E, Toplumu kaosya sürüklemek, sosyal medyada nefreti körüklemek. E, Tikanovski de aslında yani Cumhurbaşkanı adayı bile olamamıştı. E, konuşmuştuk sizinle. E, bir YouTuber'da aslında işte Belarus'ta çeşitli kırsal yerlere de gidip halkın e, şeylerini isyanını aktarıyor, bir nevi sokak röportajları yapıyordu ve bu şekilde çok popülerleşmişti. Bunun üzerine işte protesto gösterileri düzenlemeye başlamıştı. Şöyle ilginç stratejileri vardı. Diyordu ki insanlara protestolara terliklerinizle gelin yani elinizde terlikle gelin bu bir terlik devrimi olacak. Bu terlikler niçin kullanılır? Böcekleri öldürmek için kullanılır. Biz de böceği öldüreceğiz diyordu ve ve muhalefetin gerçekten en güçlü adaylarından bir tanesiydi hapse atıldı ve sonra e, bir İngilizce öğretmeni olan siyasetle hani görünür olarak en azından pek bir ilişkisi olmayan eşi Svetlana Tikonovskaya o hapse atılınca cumhurbaşkanı adayı o olmuştu. Ve ve işte seçimlerden sonra da e, ülkeyi terk etmek e, zorunda kalmıştı. Dediğiniz gibi Pardon evet Litvanya'ya gitmişti Litvanya'ya gitmişti ee, Svetlana Tikanoskaya şimdi diyor ki işte Lukashenko tüm kamuoyunun önünde en güçlü rakiplerinden intikam alıyor diye yazmış, e, diye bir tweet atmış sosyal medyada. Bunun üzerine e, La Stampa gazetesi şeyi hatırlatıyor. Şu anda Belarus'taki Viasna İnsan Hakları Merkezi'ne göre Belarus'ta hali hazırda 920 siyasi tutsak e, var diyor. Yani bu bilinen e, bir kişi ve 18 yıl hapis cezası aldığını duyuyoruz ama bunun yanı sıra protestolara katılan çok sayıda insan da yargılanıyor, ceza alıyor gazeteciler de dahil. E, gazeteci, Türkiye kökenli gazeteci Deniz Yücel, Divert'te köşe yazarı şu anda. E, o da sizin gibi düşünüyor. E, diyor ki Belarus'a ekonomik ve politik baskı uygulayın, izole edin, aforöz edin, dışlayın. Lukashenko rejimi işte tam da bu 21. yüzyıl Avrupa'sının orta yerinde haydut bir devlet. Belarus buna uygun bir şekilde muamele görmeli demiş Deniz Yücel'de. Evet kendisi de Deniz Yücel'de epey çektiydi Türkiye'de. <gülüyor> Hapislerde süründürüldü falan. Evet evet. E, son olarak da İngiltere'ye geçelim. İngiltere'de Bo başbakan Boris Johnson'ın e, sandalyesi geçen yıl birin e, başbakanlık ofisinde geçen yıl verilmiş olduğu iddia edilen Noel partileri nedeniyle ciddi şekilde sallanıyor. E, geçen yıl Aralık ayında işte Britanya'da ciddi Covid ile ilgili önlemler vardı. Noel ve yılbaşı partilerinin iptal edilmesi istenmişti. Farklı hanelerden kişilerin Evlerde bir araya gelmemesi istenmişti. Bu dönemde başbakanlık ofisinde Noay partileri yapıldığına dair e, medyada e, bir takım haberler var. Önce Daily bir bu konuda bir haber yayınladı, hükümet e, reddetti. Ama sonrasında bir e, video e, ortaya çıktı. Başbakanlıkta çalışan dört üst düzey yetkili kendi aralarında şakalaşıyorlar. E, parti değildi, o canım peynir ve şaraptı. ...diyorlar kendi aralarında... ...bunun üzerinde... ...başbakan sözcüsü istifa etti... ...Boris Johnson'da çok sinirlendiğini... ...ve işte... ...Britanya halkını incittiği için... ...özür dilediğini söyledi... ...tüm bunlar devam ediyor... ...sonra Boris Johnson'ın bir fotoğrafı yayınlandı... ...işte diğerleriyle yakın mesafede... ...oturuyor ve söylenene göre... ...Noel quizi... Işte ...Noel ile ilgili eğlenceler... ...sorular sorulan bir şey... ...onu yapıyor... E, bu e, koltuğunu sallıyor diyebiliriz. E, Avusturya'dan Kleine Zeitung gazetesinde şöyle bir yorum var. Johnson'ın zamanı kendisinin neden olduğu bir siyasi kriz yüzünden tükeniyor. Başbakanı zor günler bekliyor. Bu zor günleri atlatıp atlatamayacağı oldukça şüpheli demiş. Belçika'dan De Morgan gazetesindeki yorum ise şöyle. Karizmatik yalnız adam Boris Johnson partidaşları tarafından zaten hiçbir zaman sevilmemişti. Ancak seçimleri kazanmayı sürdürdüğü müddetçe onu destekliyorlardı partidaşları. Şimdi ise işçi partisi anketlerde açık bir şekilde önde. Bu durumda Boris Johnson'a partisinde gösterilen hoşgörü yavaş yavaş sona eriyor. Onu artık brexite evet diyenler bile zayıf bir lider olarak görüyor e, demiş. E, Britanya'da da siyasi alanda böyle gelişmeler var. E, buradan e, hemen sizinle şey e, konuştuğumuz e, şeye geçmek istiyorum. E, İngiltere'de çıkan e, yeni yasa tasarısı. Bununla ilgili şimdi birazcık daha geniş bir bilgi vereyim. E bu arada bu e, geniş şekilde tartışılmıyor e, medyada. E, biraz bunu kazarak e, buluyoruz. Dolayısıyla bu Eurotopics bölütenlerinden değil, sizin için yaptığım özel bir araştırma. Çok teşekkür e, ederiz. Bu yasa tasarısının ismi polis. Suç, ceza ve mahkemeler yasa tasarısı 300 sayfalık son derece geniş kapsamlı bir yasa tasarısı pek çok noktaya dokunuyor ama genel olarak cezaları ağırlaştırmak örneğin e, müebbet hapis cezasını ağırlaştırılmış müebbete çevirmek ve e, işte bundan mahkum olanların herhangi bir af durumunda da e, cezaevinden çıkmamasını e, öngörüyor. Ama bunun yanı sıra bir anıta zarar verildiğinde şu anda e, kişiler 3 aya kadar hapis cezasıyla yargılanabiliyorlar. Bu yasa tasarısı yasalaşırsa 10 yıla kadar hapis cezası olacak mesela. Böyle cezalarda bir takım e, e, sertleştirmeler getiriyor. Bunun aynısını e, Trump da denemişti hatırlarsınız. The Black Lives Matter hareketi sırasında bu konfederasyon heykellerini kıranlar için 10 yıl içeri atın bunları diye sözler söylüyordu. Evet, yani orada başaramadı orada, İngiltere'de ama galiba yapacaklar. Evet orada söylem düzeyinde kalmış. Burada böyle 300 sayfalık bir yasa tasarısıyla tüm bunları son derece ayrıntılı bir şekilde protestoları engellemeye çalışıyor. Hükümet ee, ve işte tam da senin söylediğin gibi özdeş. Aslında bu, bu bunun amacının Black Lives Matter'da yapılan protestolarda hani neler yapılmış onlara bakıyorlar ya da genel olarak iklim e, protestolarında neler yapılıyor onlara bakı bakıyorlar ve onları engellemeye yönelik düzenlemeler getiriliyor. Ee, örneğin işte bunu geçen hafta konuşmuştuk. Hava yolları e, otoyollar, yapılmakta olan ve mevcut olanlar buralara müdahale eden e, protestolar e, mesela suç olarak sayılacak müdahale eden de, denen şey ne? Yani orada bulunmak o, e, o bölgede yapılan protestolar örneğin suç haline getiriliyor. Evet, suç ayneti e, de pankart mesela taşımak. O evet da var yani. Evet e, örneğin e, bu İngiltere'deki barışçı protestoların önemli bileşenlerinden bir tanesi olan kendini bir yere kitlemek, Kendini bir yere kitleyecek herhangi bir aletin olduğu zaman e, bu da bir e, suç delili olarak e, sayılabiliyor. E, bu, ve yasa tasarısı son derece muğlak e, ifadelerle yazılmış. Bu da e, yani her türlü şeyin engellenebileceği endişesine yol açıyor. Örneğin e, toplumda ciddi rahatsızlığa yol açan ya da kamu düzeninde ciddi bozulmaya yol açan eylemler deniyor. Ama bu ciddi bozulma ne olabilir? Örneğin yüksek ses olabilir. E, hani yüksek sesle de toplum e, rahatsız olmuş olabilir. E, bu da bir suçun unsuru olabilecek diyorlar. E, başka çok e, önemli ve ilginç bir nokta. Eğer ki siz... E, işte rahatsızlık yaratmış bir protestoda bulunduysanız daha önce yeni bir protestoya katılmanız engellenebilir yani siz bir yasaklı listesi oluşturulacak ve ikinci bir kere protestoya katılmanız ve hatta onu işte sosyal medyada duyurmanız bile engellenebilir e bu yasa tasarısına göre e şeyler bunu iddia ediyorlar bu tasarıya karşı çıkanlar bunu iddia ediyorlar independent gazetesinde bu yas tasarı yasalaşırsa ne anlama gelecek? Bunu anlatan çok güzel bir köşe yazısı vardı. Ondan birkaç cümle aktarayım size. E şöyle başlıyor Independent'daki köşe yazısı. Zavallı Boris Johnson. Eğer ki 2016'da söylediği gibi Heathrow Havalimanı'na 3. pisti durdurmak için bu önüne yatarsa yani bu sözünü tutarsa 10 yıla kadar ...hapis cezasıyla yargılanabilir. Hatta Boris Johnson... ...eğer ki bu önüne yatmak üzere... ...bisikletle o bölgeye giderse... hava ...havalimanına bile ulaşamadan... ...yolda gözaltına alınabilir. Zira yanında bisiklet kilidi taşıyor olması... Aha. ...bir suç teşkil ediyor. Kendi İçişleri Bakanı Priti Patel'in... ...getirdiği bu yasa tasarısına göre diyor. Ee, gerçekten şey çarpıcı bir şekilde dile getirmiş bence. Ve bu konuda da aslında yavaş yavaş medyada e, pek çok köşe yazısı çıkmaya başladı. Financial Times'da bir başyazı yayınlamış. Bu başyazıda İngiltere protestoyu tolere etmeli, onu bir suç haline getirmemeli diyorlar. Demokrasinin ölçütlerinden birisi muhalefetin ne kadar tolere edildiğidir. Eğer ki hükümet e, protestocuları suçlular olarak gören bu yasa tasarısını geçirirse İngiltere'de ve Galler'de muhalefete tolerans ciddi şekilde zarar görecek olmuş. Zarar görmüş olacak diyor Financial Times gazetesindeki başyazıda. Evet. Ve bu yasada hatta bir adım daha öte gidiyormuş. Polise bazı yetkiler veriliyor. Eylemlerden önce eylemde kullanılacağı öngörülen malzemelere, araçlara da el koyma hakkı veriyorlar. Bu da tam yok oluş isyanın bu meşhur pembe botu işte meydana koyması ya da 2 metrelik masa koymuştu. Gelin etrafında yeşil, yeni düzenlik tartışalım falan diye. Bunlar önceden el koyma hakkı da veriyor. Tabi balonlara maketlere hepsine maskeleri evet. de alacak. Yani yaşasın e, Büyük Britanya diktatörlüğü. Ave Boris diyeceğiz herhalde. Yani şeyde e, DDN diye bir şey var, site var. E, o da çok ilginç şeyler e, koyuyor. Bir tanesi işte Joe Monbiot'un son bir, bir altı dakikalık bir videosu var yani hükümet e, özgürlüklerinizi olduğu gibi alıverdi. verdi haberiniz olsun diyorlar Boris Johnson'ın da e, bütün demokrat demokrasi dönemi için ne, ne zamandan başlatılabilir bilmiyorum demokrasi Britanya'da ama e, en tehlikeli baş e, başbakandır diye ilginç bir e, şey var. Boris Johnson'un da eşeğin, George Monbiot'un da Double Down News diye bir sitede bağımsız bir sitede yer alıyor. Durum çok ciddi tehlikede yani. Ve başbakan da yüzümüze gülüyor bütün özgürlükleri alırken diye. Neyse bir takım şeyler çıkmaya başlamış herhalde ama. Çok bu çalışmalarını büyük bir takdir ve teşekkürle karşıladık. Özel muhabirliğini. Evet, e, biz teşekkür ederiz e, Ömer Bey. Ben de şimdi editörleri iletip bu konudaki yorumlar konusunda da e, şey tartışmalar oluşturmalarını e, söyleyeceğim. E, bu konuyu günde, bizim de gündemimize getirdiniz siz, biz de size teşekkür ederiz. Yürütopkisi olarak. <gülüyor> Çok teşekkürler. <gülüyor> evet, yani bütün dünyada ciddi hem demokrasi hem yani zengin sınıf, sınıf savaşları vahim bir hale getirmekteler. Bunları konuşmaya tabii bütün gücümüzle, var gücümüzle devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ederiz Tuğba. Ben, ben teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşçakal. Görüşmek üzere. <gülüyor>